2. Tarihte Türkler ve Kürtlerle ilişkileri ABD'nin yeniden ısıtıp gündemleştirdiği Orta Doğu projesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt olgusuna ve Türklerle ilişkisine daha gerçekçi yaklaşmaya zorlamaktadır. Dolayısıyla Türk-Kürt ilişkilerinin tarihsel boyutuda önem kazanmaktadır. Yakın dönem kaynaklı inkarcı politikaların tehlike sinyalleri çaldığı iyice anlaşılmaktadır. Filistin trajedisi gibi, bir Kürt-Türk trajedisi yaşamamak bundan sonra soruna tarihsel, toplumsal perspektif içinde yaratıcı bir demokratik yaklaşımla mümkündür fakat son dönemlerdeki bazı demokratik söylemlere rağmen inkar pratiğinin sağdan sola kadar tüm devlet ve toplum sistemini özde, söylemde değil bağlaması, büyük endişeye ve yeniden daha büyük çatışmalara gebe ortama yol açmaktadır yaşadığımız tecrübeye dayanarak Endişelerin inandırıcı bir biçimde ortadan kalkması ve çözüm vaadeden gerçek bir ortama yol açması için düşünce ve öneriler sunmamız büyük önem taşımaktadır. Tarih Proto Türklerinde dahil bulunduğu Güney Sibiryalı kavimler topluluğunun M.Ö. 9000-7000 dönemlerinde bir yandan güneye, bugünkü Çin, Kore, Japonya, Moğolistan, Orta Asya ve daha batıya doğru indiklerine, Diğer bir kısmının ise Asya-Amerika kıtası arasındaki Bering Boğazı yoluyla Amerika kıtasına yayıldığına dair önemli kanıtlara sahiptir. Gerek etimolojik gerek ırki özellikler bu tespitlere güçlü vurgu yapmaktadır. Bu dönem aynı zamanda Zagros-Toros sisteminde gerçekleşen Neolitik Tarım-Köy devriminin Büyük Okyanus kıyılarına Çin kıyılarına dayandığı dönem olarak da tanımlanıyor. Neolitik devrimin üretkenliğinin bu kavimleri harekete geçirdiği tahmin edilmektedir. Uzun süre bu yeni sistemle nüfus artışı sağlamaları sürekli göç olgusuna da anlam kazandırmaktadır. Bilinen ilk uygarlık M.Ö. 2000'lerde Çin'de ortaya çıkmaktadır. Sarı Irmak bu kavimlerin uygarlık kurmada Nil, Dicle, Fırat ve Pencab'ın oynadığı rolü oynamaktadır. Muhtemelen Sarı Irmak çevresinde uygarlık geliştikçe, Çevreden kavim saldırılarına uğraması süreyenleşmektedir. Nitekim Çin kaynakları ilk yazılı belgelerinde milattan önce 200 yıllarında çevre kavimlerinden Uygurların saldırılarından bahsetmektedir. Uygurların proto Türk olduğu genel kabul gören bir görüştür. Resmi Türk tarihinde Metehan'da milattan önce 209'da başlayan bir kronoloji geçerlidir. Proto Türklerin hem güneye Çin'e Afganistan ve Hindistan'a hem de batıya doğru bugünkü Kazakistan'a, oradan Avrupa'ya doğru büyük bir göçebe hareketliliği içinde olduklarını birçok tarihi belgeden izlemek mümkün olmaktadır. En çok yoğunlaştıkları bugünkü Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Çin Uygur bölgesi olmaktadır. Milattan sonra 4. yüzyılda Avrupa'ya doğru büyük bir Hun akını başlamaktadır. Çin'e yönelik başarılı olamayan akınlar yön değiştirmektedir. Hazar ve Karadeniz'in kuzeyindeki bu yayılıma karşı Aral Gölü ve Hazar güneyine Afganistan'a doğru yayılımlarda da artış vardır. Nüfus artışı ve iklimdeki kuraklaşma göçü hızlandırmaktadır. Milattan sonra 6. yüzyılda İran sınırları gittikçe zorlanmaktadır. Buradaki sınırların zorlanması Persler dönemine kadar gitmektedir. Efrasiyab Turan hikayeleri bu dönemden kalmadır. İslamiyet'in milattan sonra 7. yüzyıl sonlarında Orta Asya sınırlarına dayanması, Türklerin tarihlerinde yeni bir dönem açmaktadır. Daha önceleri kurulan Göktürk Devletleri ve sonraki Uygur Devleti, daha çok konfederasyon niteliğinde olduklarından, güçlü bir merkezi devlet deneyiminin yaşanmadığı tahmin edilebilir. Merkezi devlet olarak, o döneme dek Orta Asya'da uzun süreli yaşanmamış bir olgudur. Hindistan ve Çin etkisiyle denenen konfederasyonların ömrü her zaman bir iki nesillik olmaktadır. En son Moğol Cihan İmparatorluğu bile bu olguyu pek aşamamıştır. Türklerin İslamiyet'i kabul edişleri dini nedenlerden çok siyasal amaçlıdır. İslamiyet'i kabul etmeden geleneksel göç imkanları bulunmamaktadır. 9. yüzyılda hızlanan İslamlaşma ilk siyasal oluşumlarla hız kazanmıştır. Karahanlı Beyliğinden sonra Mevir'deki ilk Selçuklu Beyliği, Türk kabile aristokrasisinin ilk devlet deneyimidir. 1040'taki Dandanakan Zaferi, İran devlet geleneğinde Selçuklu Hanedanlığına yol açmıştır. 1055'te Bağdat'taki İslam Halifesi Selçuk Bey'i sultan ilan ederek, hanedanlık sınırlarını Akdeniz'den Afganistan'a kadar yaymıştır. Türk kavim boylarında ilk defa bu dönemde, Feodal temelde bir sınıf ayrışması geniş boyutlu olarak yaşanmıştır. Devletleşen aristokrat kesim çok sayıda beylikler halinde Orta Doğu'ya yayılırken yoksul kesim olan Türkmenler kendi başlarına daha alt düzeyde göçmen boylar halinde yaşamaya devam etmişlerdir. 10. ve 15. yüzyılları arasında Orta Doğu'da yoğunlaşan Türk nüfusta bir yandan şehirleşme ve sınıflaşma diğer yandan devletleşme, iç içe gelişme kaydetmiştir. Büyük Selçukluların yaklaşık bir asırlık saltanatından sonra, yerlerine Atabekler ve Beylikler kurulmuştur. Bunlardan Anadolu'dakiler, Birleşerek Konya merkezli Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmuşlardır. Anadolu'da ilk İslami bir devlet kurulmuş bulunmaktadır. Yaklaşık 200 yıllık, 1076-1308, bir dönemden sonra, daha batıdaki Osmanlı Beyliğinin Bizans İmparatorluk temeli üzerinde yükselmesi en büyük feodal merkezli Türk-Osmanlı hanedanlığının imparatorluğuyla sonuçlanmıştır. Bu imparatorluk kapitalizmin gelişim ve yükseliş çağında batıya karşı doğuyu savunma durumunda kalmıştır. 19. ve 20. yüzyıllar Türk-Burjuva ulusçuluğunun geliştiği yüzyıllar olmuş, 1840'da Tanzimat, 1876'da 1. Meşrutiyet, 1908'de 2. Meşrutiyet, 1. Dünya Savaşı enkazından 1920'deki Ulusal Kurtuluş Savaşı ile devletleşerek Türk Ulus Devlet Dönemi başlamıştır. Cumhuriyet Dönemi Anadolu'da, Türklerin kalıcı bir ulus halinde şekillendiği, feodal toplum sisteminden kapitalist toplum sistemine dönüşüm sağladığı tarihi bir evre olmuştur. Türklerin yaklaşık bin yıllık Orta Doğu serüveni, esas olarak, Anadolu'da yoğunlaşıp devletleşirken yine devletleşme ile birlikte kabile boylarından Türkiye ulusuna dönüşürken bunda Kürtlerle yaşadığı ilişkiler stratejik bir rol oynamıştır. Tarihte Kürt-Türk ilişkileri efsanevi Zervüş-Turan söylemine kadar götürülebilir. pers Med İmparatorluğu'nun proto-Türk illerine doğru seferleri İskitler ilişkilere efsanevi boyut kazandırmıştır. Partlar ve Sasaniler döneminde Türk boyları özellikle İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan eyaletinde yoğunlaşırken çeşitli nedenlerle buraya geçen Kürt boylarıyla da temasa geçmişlerdir. Asıl temas ise Büyük Selçuklu Sultanlarının egemenlik dönemlerinde yaşanmıştır. Bugünkü Irak, Azerbaycan, Ermenistan ve Mezopotamya'da Türk ve Kürt boyları 10. ve 15. yüzyılları arasında karmaşık ilişki ve çelişkiler altında iç içe yaşamışlardır. Büyük Selçuklulardan sonra Akkoyunlular ve Karakoyunlular devleti, Artukoğulları, Musul Atabekleri başta olmak üzere birçok Türk beyliği, Kürt beylikleri ile birlikte ola gelmiştir. Bunda İslam-Din ortaklığı, karşılarındaki Hristiyan-Bizans ve Ermeni devletleri, daha sonraki Haçlı seferleri stratejik bir rol oynamıştır. Kürdistan deyimini en son Büyük Selçuklu sultanı olan Sultan Sancar 1155, yönetim birimi olarak kullanmıştır. Sultan Alpaslan'ın Anadolu'nun yolunu nihai olarak açtığı 1071'deki Malazgirt zaferinde ikinci büyük kuvveti Kürtlerin oluşturduğunda da tarih hem fikirdir. Alpaslan'ın o dönem Mervani Kürt Devleti'nin başkenti olan Silvana 15 Mayıs 1071'de geldiği, Bine 10 yakın hazır güç bir o kadar da aşiret kuvveti derlediği bilinmektedir. Bunun anlamı şudur: Kürt siyasi oluşumlarının desteği olmadan Anadolu'da Türklerin varlığı gerçekleşemez. Gerçekleşse bile ciddi risklerden kurtulamaz. Şu hususu çok iyi bilmek gerekir. Bir toplum temelde hangi dengeler üzerine kurulmuşsa uzun süre o denge üzerinde varlığını sürdürür. O denge etkeninden yoksun kalması halinde varlığı yeni bir denge buluncaya kadar ciddi risk altına girer. Kürtler ile Türklerin ilişkisini bu tarihten itibaren iki boyutlu düşünmek daha gerçekçi olacaktır. Birinci boyut siyasi ve devlet boyutlu olandır. Kürt ve Türk beyliklerinin ilişki ve çelişkilerini ifade eder. Bu ilişki ve çelişkilerin ilk dönemi 1050'lerden Anadolu Selçuklularının yıkılışına kadar devam eder. İkinci boyut sosyal ve kültürel alanda olandır. Boyların iç içe geçerek doğal bir asimilasyonu yaşadıkları dönemdir daha çok Kürt sosyalitesi ve kültürü içinde doğal bir asimilasyonun gerçekleşmesi söz konusudur. Barışçıl ve kültürel açıdan zenginleştirici bir dönemdir. Halen devam etmektedir. Cumhuriyet ile birlikte Türk milliyetçiliğinin aşırı siyasi baskısı nedeniyle Türk ulusu içinde zoraki bir asimilasyon dönemi başlatılmıştır. Kürtler bu dönemde uygulanan siyasi, sosyal, ekonomik, askeri, eğitsel, sanatsal etkenler altında büyük bir toplumsal erime ile yüz yüze kalmışlardır. İkinci dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuya yöneldiği Yavuz Sultan Selim döneminde stratejik bir siyasal ilişki olarak başlayan 16. yüzyıldan sonraki dönemdir. Yavuz İran'daki Safavi İmparatorluğuyla Mısır'daki Memluk Devleti ile baş edebilmek için stratejik bir konumda olan Kürt beyliklerinin kesin desteğine muhtaçtır. Bu ittifakı sağlamak için heybeler dolusu altın ve altı imzalı beyaz kağıt senetler gönderdiğini tarih yazmaktadır. 23 Kürt beyliği ile ayrı ayrı ittifak yapar. Yavuz'un tercihi hepsinin bir beyler beyliği halinde kendi aralarında birleşmesidir. Fakat iç çelişkileri buna imkan vermediğinden kendisi Diyarbakır merkezli bir beyler beyinin atamasını yapar. Bu ilişki sayesinde tüm Kürt beylerinin katılımıyla Önce 1514'te Van Çaldıranda Safeviler, 1516'da Suriye Halep kuzeyinde Mercidabık, 1517'de Mısır Ridaniye zaferleriyle Memlükleri yenerek Ortadoğu'nun en büyük imparatorluğunu kurar. Bu stratejik ilişki olmadan değil İran ve Mısır devletlerini yenmek, İç Anadolu'dan öteye bir adım atmak bile mümkün görünmemektedir. Tersine eğer İran ve Mısır devletleri Kürt beylikleriyle zıtlaşma yerine birleşselerdi belki de bu ilişki Osmanlı Devleti'nin sonu olurdu. Nitekim Türkmen Sultanı Timur'un buna benzer ilişki düzeni daha önce 1402'de Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni yıkmıştı. Kürtlerin Osmanlı sultanlarıyla ilişkileri 19. yüzyıl başlarına kadar hep ayrıcalıklı ola gelmiştir. Kürt beylikleri birçok hükümet, beylik ve sancak beyi olarak Babadan oğula geçen ayrıcalıklı bir sistemi yaşamışlardır. Diğer hiçbir tebaya bu sistem bahşedilmemiştir. İç işlerinde tam bir özertliği yaşarken kültür, dil, sanat varlıklarında herhangi bir kısıtlama düşüncede bile yoktur. Kürt dil ve kültürü birçok edebi eserini bu dönemde vermiştir. Bir örnek Memuzin destanıdır. Kürtlerin sosyal, kültürel üstünlüğü devam etmektedir. Yalnız sultan istediğinde ve kendi iradeleriyle hediyeler göndermekte ve seferlere katılmaktadırlar. Sultanlıkla ilişkileri iyi olan Sünni Kürt beylikleridir. Bugün de devletle ilişkileri iyi olan bu Kürt beylikleri çoğunlukla Nakşi tarikat düzeni içinde yer almaktadır. Buna karşı Alevi Kürtlerin yönü İran Şia mezhepli Safevi devletine doğrudur. Bu nedenle ve daha çok da özgürlüklerine Bağlılık onları sürekli boy hedefi yapmıştır. Kuyucu Murat Paşa'nın Yavuz döneminde 40 bin Alevi'yi kuyulara doldurması aslında stratejik bir tehlikeyi kökünden bertaraf etme niyetini taşımaktadır. 19. yüzyılın başından itibaren Kürt-Türk ilişkilerinde yeni bir dönem başlar. Batı karşısında sıkışan Osmanlıların artan vergi ve asker ihtiyaçları Kürtlere aşırı yönelmelerine yol açar. Sonuç kanlı bir isyan dönemidir. Bu isyanlar geniş özellikli Kürt beyliklerinin öncülüğünde başlar. 1806'da Süleymaniye'de Baban Beyliği ile başlayan süreç, 1878'de bu sefer şehirlerin önderliğinde devam eder. 1925 Şeyh Said ve 1937 Seyit Rıza önderlikli son direnişle bu dönem yenildiğiyle kapanır. İsyanlara tüm Kürtler birden katılmazlar. Mevzi olarak başlayıp, ulusal seviyeye bir türlü ulaşamazlar. Feodal yapı buna engeldir. Yine de eğer İngilizlerin devletlere yardımı olmasaydı, bir Bedirhan Bey 1843, bir Mahmut Berzenci isyanı 1923 başarıya ulaşabilirdi. Günümüzde Barzani ve Talabani önderliği, bu çizgiyi en son temsil eden hem şeyh hem aşiret reisliği kökenli liderlerdir. Oldukça burcuva bir dönüşüm geçirmeleri ve batılı ülkelerin stratejik destekleri onları tehlikelerle dolu son bir şansın içine itmiş bulunmaktadır. Bu uzun siyasi dönemde Kürt-Türk ilişkilerinin mantığı stratejik ittifak biçimine daha uygun düşmektedir. İki tarafında karşılıklı ihtiyaçları bu stratejik ittifakı doğurmaktadır. Eğer bu ilişkilerinden vazgeçerlerse iki tarafında stratejik kaybı kaçınılmazdır. Osmanlılar İstanbul ve İç Anadolu'yu sıkıştırırken, Kürt beylikleri var olan otonomilerini geniş ölçüde kaybedip, siyasi ve sosyal bir güç olmaktan çıkacaklardır. Stratejik ittifak sağlam, tarihi toplumsal bir temele dayanmaktadır. Sosyal ve kültürel ilişkilerde değil yasaklamak, günümüzde tahayyül bile edilemeyecek serbest bir ortam geçerlidir. Zaten etnisitelerin zoraki eritilmeleri... Kapitalist, biyo-iktidar politikalarının bir sonucudur. Beğenmediğimiz feodal rejimlerde kültürel asimilasyon etik olarak düşünülemez. İnsanlık anlayışında böylesi bir uygulama yoktur. Tüm ortaçağ siyasi organizasyonlarında bu böyledir. Halkların dil ve kültürlerini eritme ve imha etme kapitalist sistemin gayri ahlaki bir uygulamasıdır. Kapitalizmin etikten yoksulluğu buna yol açmaktadır. Türklerin kapitalist olmadan önce hiçbir halkın dil, din ve kültürel yaşamlarına dokunmamaları bu gerçeklikle bağlantılıdır. Ne zamanki kapitalizmin milliyetçi ideolojisine kapılındı, o zaman sinsi zoraki eritme politikaları başladı. Zaten doğal asimilasyon tarihte her zaman kültürlerin karşılıklı senteziyle birlikte zenginleşmeye yol açmıştır. Bu açıdan yani din, dil ve kültür varlıklarına saygı açısından Osmanlı İmparatorluğu, günümüzün tüm Arap, Fars ve Türk milliyetçi devlet uygulamalarından daha ileri, özgür ve insani boyutlu bir rejimi ifade eder. Kapitalizmi her bakımdan, orta çağdan üstün ve özgürleştirici sanmak büyük bir çarpıtma ve hatadır. Bu yönüyle kapitalizm, modern barbarizmi ifade eder. Türkiye'de kapitalistleşme ve burjuvalaşma sürecini ...birkaç dönem halinde incelemek mümkündür. Osmanlı merkezi feodalizmi, belki de tarihte kapitalizm öncesi en büyük uygarlığı temsil etmekteydi. Kapitalistleşmeye karşı en çok direnen rejim özelliklerine sahipti. Orta Doğu'daki kapitalist gelişmeyi birkaç yüzyıl geriletmiştir. Bunun sonucu Orta Doğu'nun tam sömürgeleşmemesi, İslami kimliğin korunması ve gittikçe ağırlaşan modernleşme sorunlarının günümüze doğru ağırlaşarak ertelenmesi ve çözümsüzlüğe doğru tırmanmasıdır. Kapitalistleşmeyi Hristiyan kimliğinden ötürü daha kolay benimseyen Rum, Ermeni ve Süryani burjuvalaşması, erken bir milliyetçiliğe yol açmakla, aşırı güç dengesizliğinden ötürü tasviye sürecini yaşamak durumunda kalmışlardır. Kapitalizmin kar ve birikim eğilimi bu sürecin esas sorumlusudur. Erken azınlık kapitalizmi, erken çatışma ve tasviyeleri ile sonuçlanmıştır. Esas kapitalistleşmeyi devletçiliğe dayalı olarak İttihat ve Terakki Partisi başlatmıştır. Önce panislamist kimlikle tüm İslam tebasında bu yönlü bir dönüşüme çabalayan parti, gittikçe gelişen Müslüman kavimlerdeki milliyetçilik nedeniyle bunu başaramayıp imparatorluğun parçalanmasının daha hızlı gerçekleşmesine yol açmıştır. İmparatorluğun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki kapitalistleşmeyi üç aşamada değerlendirebiliriz. Birinci aşama, kapitalizmin üst yapı ve zihniyetinin esas alındığı aşamadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Fransız devriminden esinlenerek gerçekleştirdiği cumhuriyet ve her düzeydeki kurumlaşması esas olarak Batı zihniyetine dayanmaktadır. Çok gecikmiş de olsa, aslında Rönesans, reformasyon ve aydınlanma sürecini dar bir milli zırh içinde devrimci yöntemlerle gerçekleştirmek istemiştir. Avrupa'da birkaç yüzyıldaki gelişmeyi dar bir milliyetçi zırh içinde bu denli hızlı gerçekleştirme çabası önemli gelişmelere yol açmakla birlikte devrimci bir burcuva doğuramamıştır daha çok devlet içinde yoğunlaşan bürokratik kapitalizm ile ilk aşamasını gerçekleştirmiştir. 1950'lere kadar gelişen bürokrasi ve kolektif devlet kapitalizmi, bu tarihte Doğu-Batı dengesi içinde Batı'yı tercih edince, özel kapitalizm ağırlıklı bir aşamayı da beraberinde yaşamak zorunda kalmıştır. Demokrat Parti dönemi, özel kapitalizmin hızlandığı dönemdir. Başta İstanbul, İzmir, Adana olmak üzere, birçok büyük kente dayalı olarak gelişen tekelci özel kapitalizm 1960 darbesiyle frenlenmek istenmiştir. Darbe esas olarak devlet kapitalizmi ile özel kapitalistleşme arasındaki çelişkinin ürünüdür. Otoriter devletçi kapitalizm aşamasından oligarşik özel kapitalist aşamaya geçiş sancılı ve çatışmalı da olsa giderek hız kazanmıştır. Demokrat Parti döneminde Oligarşiye daha çok ticari ve tarım kapitalizminin temsilcileri katılırken, 1960-1980 Adalet Partisi döneminde sanayici kesim ağırlığını koymuştur. 1980-2000 döneminde ise ANAP ağırlıklı hükümetlerle mali sermaye kesimi alabildiğine güç kazanmıştır. Devlette ise ordunun payı ağırlık kazanmıştır. Sivil kesimlere eski ağırlıklarını yitirmişlerdir. Cumhuriyetin ilk döneminde bastırılan Kürt üst tabakası 1950-2000 arasında değişik kesimlerle de olsa oligarşideki yerini almış ve korumaya çalışmıştır. Devlet ideolojisine en çok bağlılık gösterenlere özel ayrıcalıklar tanınmıştır. Her iki aşamanın ideolojisine esas olarak milliyetçilik damgasını vururken 1950'ler sonrasında Türk İslam sentezciliği, şöven faşist odaklaşmalar ve tarikat tarzı İslamcılık giderek devlet içinde ağırlık kazanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemlerindeki ulusçuluk daha çok batı kültürüyle beslenirken 1950'ler sonrasında ABD'nin antikomünist politikaları nedeniyle milliyetçilik faşist ve dinsel gerici ideolojiler ile beslenmiştir. Kürt üst tabakası yoğun bir inkarcılık ve asimilasyona aracılık etmeyle ancak varlığını sürdürebilmiştir. Bu dönemlerde devlet ve özel kapitalizm dışında kalan halk tabakalarının durumu geleneksel kaderciliği aşamamıştır. Demokratik bir hamle geliştirilememiştir. Klasik sol çıkışlar halka yansımadan bastırılmıştır. Kürt isyanlarından sonra Kürt halkındaki kültürel aşınma hız kazanmış olup neredeyse kendisi olmaktan çıkarılmıştır. Bu süreçlerin genel tepkisini en çok PKK hareketi ifade etmiştir. PKK'yı sadece bir Kürt hareketi olarak görmek eksik değerlendirme olur. Esas olarak Türkiye ve diğer Kürdistan parçalarındaki tüm devletçi, siyasi ve ideolojik güçlere tepki olarak gelişim göstermiş bir harekettir.